الرحمن الرحيم。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ي ه د ハハハ ل ハハハハハハハ ل ハハ م ن يضل ハハハハハハハハハハハハハハハハ لا إله إلا الله وحده ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ عبده ورسوله.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 وَكُلَّ وَكُلَّ وَبَعْدُ ورحمة عليكم وبركاته ضَلَالَةٍ ضَلَالَةٍ النَّارٍ السلام الله بِدْعَةٍ فِي Rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred a ま l ı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 729 numaralı rivayete ulaştık. Buyurun. İmtihanın şiddetinden Allah'a sığınma. Abdullah İbn-i Amr şöyle, radiyallahu anh şöyle demişti. İnsan şöyle dua eder. Allah'ım şiddetli beladan sana sığınırım. Sonra da susar. Halbuki bu duayı söylediği zaman şöyle bebesin. Ancak kendisinde büyük mükafat ve yüce derece olan bela bunun dışındadır. Evet gelen rivayette bir kişi şöyle dua ederdir. Allahümme <gülüyor> inni e'nudu bike min cehdil belâ'i Başına gelebilecek imtihanın zorluğundan veya kişinin güç yetiremediği takati üzerindeki imtihandan Allah'a sığınırım. Sonra susar. Veya da şöyle der diyor. اِلَّا بَلَاءً فِيهِ عَلَاءً Eğer ya Rabbi başıma bir imtihan vereceksen tabii ki o imtihanda başarılı olmayı ve sonra da o imtihan sonucunda Allah katında, Allah değerinde, Allah katında menzilemin, makamımın yüce olmasını yani yükseltilmesini dilerim. Ayet-i kerimede <c oughs> Allah Azza wa Jallai l ل Yukalifullahu ا a f ل a n illa Wusaha Allah Azza wa Jallai h i s k i m s e g ü c ü n ü n y e t m e d i Takatin y e t m e d i h i ç b i r s h i ü z e r n e y ü k l e m e z b u r u r Allah Subhanahu w e t a a l a t e b u d u a y a d a b a k t i n Zaman a a m a n n i Aunthubika min j a h d i ل b e l a ي Ya r a Herhangi bir imtihana tutulduğum zaman, imtihan edildiğim zaman, o imtihanın zorluğundan veya o imtihani kazanamamaktan sana sığınırım yarabbi. Eğer başıma da böyle bir imtihan verir isen, o imtihanda benim Allah katında derecemin, makamımın artmasını sağlasın diye dua eder. Evet. Amin. Evet. 731. Adamın sözünü ayıtlayarak tekrarlamadı. <gülüyor> e bu ne Feridar Roland Trevay dediğine göre babası Ebu Akreb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam esporuş ibadeti hakkında sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam söyledi ki her aydan bir gün oruç tut. Ben de dedim ki ana babam sana fedah olsun. Bana bu sayıyı arttır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam Bana bu sayıyı arttır, bana bu sayıyı arttır. Öyleyse her aydan iki gün oruç tut, buyurdu. Ben de dedim ki, anam babam sana fedah olsun. Bana bu sayıyı arttır. Çünkü ben kendimi kuvvetli buluyorum. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kendimi kuvvetli buluyorum, ben kendimi kuvvetli buluyorum. Sonra bir müddet sustu. Artık bu sayıyı artırmayacağınızı zannettim. Sonra şöyle buyurdu. Her aydan üç gün oruç tut. Evet, Abu Nefel'in babası, Abu <gülüyor> Akabden, <gülüyor> babası Allah Rəsulü sallama oruçtan soruyor. Bu da kardeşlerim yapacağınız bir ibadette öncelikle delille hareket edilmesi çok önemli bir mevzudur, çok önemli bir konudur. Yani eğer ortada bir ibadet yapılacaksa, veya bir ibadet varsa muhakkak ya Allah Azze ve Celle'nin kitabından ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden muhakkak onun bir delilinin olması gerekir. Yoksa bu rivayette geldiği gibi ibadette duyguya asla ve asla yer yoktur kardeşlerim. İbadette duygu ile、e, ne yapılmaz? Asla ve asla <gülüyor> hareket edinmez. Evet. <gülüyor> Burada sahabe radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam'a oruçtan yani Ramazan ayı dışında nafile bir oruçtan soruyor. Ki babası Allah-u Alem yaşlı bir kimse onun. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam her aydan bir gün oruç tut. Bunun üzerine diyor ki sahabe anam babam sana feda olsun ya Resulallah daha fazla artır. Ben daha fazlasına gücüm yeter dediğinde Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem öyle ise diyor her aydan iki gün oruç tut ve bu adam tekrar yarab Allah'ın Rasulü bunu da daha fazlalaştır daha fazlasına gücüm yeter dediğinde Allah Rasulü Sallallahu aleyhi ve sellem sanki onu azarlar bir şekilde daha fazlasına gücüm yeter daha fazlasına gücüm yeter diyerek onu ne yapıyor azarlıyor Sallallahu aleyhi ve sellem sonra susuyor. Sahabedir ki zannettim ki Allah Rəsulü sallam sustu ve artık iki den fazla arttırmayacak. Bunun üzerine öyleyse her aydan üç gün oruç tut dedi buyurdu buyurdu Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim bu、e, her aydan üç gün tutulan oruç、e, hijri ayaya göre her ayın ortası 13, 14 ve 15. günlerdir ki bu aylarda, bu günlerde biliyorsunuz ay ne şeklinde olur, dolunay şeklinde olur. O yüzden bu, bu günlere ey yağmur biht denir ki、e, biliyorsunuz 10 katıyla her şey 10 katından 700 müslüne kadar bir Müslüman hijri ayın ortasında 13, 14 ve 15. günlerde üç gün oruç tuttuğu zaman bu da ne yapar? En az onla çarpıldığı zaman otuz eder ki bu da bir ayı、e, tamamen oruçlu geçirmiş gibidir Rabbim inşallah、e, oruç tutanlardan eğlesin. Evet、e, 732 numaralı rivayetimiz. <gülüyor> Pis koku saçan bir rüzgar yükseldi. Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu: Bu pis kokun nedir? Biliyor musunuz? Bu müminleri ibadet edenlerin kokusudur. Evet. Câbir ibn Abdullah radıyallahu anhı diyor ki, biz bir gün Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ile beraberdik ve o esnada etrafa çok iğrenç bir koku yayıldı diyor. ve bunun üzerine Allah Rasulü, sallallahu aleyhi ve sellem, bu iğrenç kokunun ne olduğunu bilir misiniz? İşte bu müminlerin gıybetini yapan şeyin kokusudur. Buyurdu Allah Rasulü aleyhissallatu vesselam. Başka bir rivayette münafıklardan bir grup Müslümanlardan bir grubun Müslümanların gıybetini yaptı. İşte bu koku da. Bu yüzden gönderildi buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bu rivayetimiz ve bundan sonra gelen 2-3、e, rivayet tamamen gıybetle alakalı İmam Bukhari rahimahullah bu babı gıybete ayırmıştır ki Gıybet kardeşlerim kişi Müslüman kardeşinin arkasından onun hoşlanmadığı bir şeyle konuşmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bu şekilde zikretmiştir ki zikruke ehake bime yekrah yani kardeşini onun hoşlanmadığı bir şeyden bahsetti, konuştuğun zaman bunun adı nedir? Gıybettir ki 734 ve sonrasında 735 numaralı rivayetlerin gıybetle alakalı ve ne kadar da önemli bir mesele olduğunu görüyoruz. gösteren rivayetler hemen 734'ü okuyalım hakikaten çok önemli bir hadis gıybetle alakalı evet İbn-i Ümmü Ad İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir İbn-i Ümmü Ad'ın yanında bir müminin gıybeti yapılır da bu kişi gıybeti yapılan kimseye, kimseye yardım ederse onun gıybetinin yapılmasına engel olursa Allah-u Teala onu dünyada ve ahirette hayırla mükafatlandırır Mümin yanında bir müminin kıymetli yapılır da bu kimse ona yardım etmezse Allah-u Teala bundan dolayı ona dünyada <gülüyor> ve ahirette kötülükle karşılayabilir. Hiç kimse bir müminin kıymet, kıymetini yaparak yediği bir lokmadan daha kötü bir lokma yiyemez. Onun hakkında bildiklerini söylerse onun kıymetini yapmış olur. Bilmediklerini söylemesi durumunda ise ona iftira atmış olur. Evet hakikaten çok önemli bir mevzu kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de de zikrediyor bu meseleyi gıybet meselesi maalesef bir sonraki rivayette de gelecek biz Müslümanların maalesef çok kolay düştüğü meselelerden bir tanesi dilin afetlerinden bir tanesi Rabbim hepimizi koruşun koruşun inşallah rivayette diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam her kimin yanında bir müminin gıybeti yapılı ise ne yapsın o kardeşini Orada savunsun, ona yardım etsin. İşte kim böyle yaparsa cezâhullâhu bihâ hayran fî d-dûnya vel âhire. Allah Azze ve Celle o kimseye hem dünyada hem de ahirette hayır verir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi、e, ve sellem. Demek ki insanın bir mümin kardeşine yardım etmesiyle beraber... Yani gıybetle alakalı yanında bir Müslümanın bir müminin gıybeti yapıldığında ki、e, alimlerimiz geçmiş senef eğer bir yanın、e, bir kimse sizin yanınızda mümin kardeşinizin birisi bir kimsenin bir müminin gıybetini yaparsa ona şöyle söyleyin şeytan senden daha iyi bir elçi bulamadı mı? Evet, hakikaten önemli ve maalesef bizler bu tür şeyleri konuşmaları seven insanlarımız, insanların gıybeti yapıldığı zaman dinleme hoşumuza gider. Ama burada rivayette de geldiği gibi kim bunu konuda onu susturur ve kardeşine karşı yardım ederse Allah Azze ve Celle ona hem dünyada hem de âhirette ne yapar? Yardım eder, hayır verir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki bunun aksi olursa her kimde? Mümin kardeşinin gıybetini yapılır, gıybeti yapılır yanında ve onu da susturmazsa, ona karşı kardeşine karşı yardım etmezse Allah Azze ve Celle hem dünyada hem de ahirette ona şer verir diyor. Evet ve hadisin devamında bir kimse diyor mümin kardeşinin gıybetinden dolayı kazandığı lokmadan yediği lokma kadar şerli kötü bir lokma、e, yememiştir ki diyor. Onun hakkında bildiğini söyler ise gıybettir, bilmediği şeyi ona iftira atarsa o bir yalandır, iftiradır buyurur Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim bu konuda yani yanında gıybet yapılan kimsenin kimse, mümmin kardeşine karşı yardım edilmesine karşı bakın birkaç rivayet var inşallah onları zikledeyim meselinin önemiyetine binaen. Dürek buddar da aradı yallah vanhudan gelen rivayette Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim bir kardeşinin şerefini namusunu savunur ise muhakkak ki bu ateşe karşı kendisi kendisiyle ateşe karşı bir engeldir, bir hicaptır buyuruyor Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam esma aradı yallah vanhudan gelen rivayette, dürek Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Müslüman kardeşini gıybete karşı savunursa, yani Müslüman kardeşinin yanında gıybeti yapılır ve de onu susturur ve yardım ederse kardeşine karşı ne yapar? Allah'ın diyor onu ateşten azat etmesi, ateşten kurtarması Allah Azze ve Celle'nin üzerine bir adım. Haktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine gelen rivayette her kim diyor kardeşinin şerefini, haysiyetini savunur ise muhakkak ki diyor Allah azze ve celle kıyamet günü onun yüzünü ateşten beri kılar, ateşten uzaklaştırır diyor. Evet ve Süneni Ebu Davud'da gelen rivayette Muad İbni Enes el-Juhani'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Her kim bir mümini münafığa karşı savunur ise Allah Azze ve Celle ona bir melek gönderir ki diyor kıyamet günü onun etini, onun bedenini cehenneme karşı korur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten önemli bir mesele kardeşlerim. Yani ki burada gelen iki, sonuncu rivayette Ebu Davut'ta gelen rivayette sanki bu müminin, Kardeşinin gıybetini yapan kimseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir münafık olarak adlediyor. Ve ona karşı da savunursa mümin kardeşini işte diyor Allah ona bir melek gönderir kıyamet günü. Onun diyor etini bedenini cehennem ateşinden korur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki... mümin bir kardeşinin yanında mümin bir kardeşinin senin yanında gıybeti yapılır ve sen de onu susturmazsan veya müslüman mümin karşına mümin kardeşine karşı yardım etmezsen o zaman cezası nedir Allah Azze ve Celle ona hem dünyada hem de ahirette şer verir bunun adı nedir aslında ona bir sıkıntı verir bir dallık verir bir fakirlik verir ve ahirette de ona azap eder ki hadisten anlaşılan da budur kardeşlerim. Mesela hakikaten önemli çünkü yapılan gıybet belki de senin gıybeti yapılan gıybeti yapılan kardeşine karşı bir düşmanlığın bir nefretin adavetin meydana gelmesini gerekir. Bunun önünü hem en kestiğin zaman işte sevabı işte günahı. Onun ne diyor? Çünkü hadisin devamında. Bir kimsenin diyor mümin kardeşine karşı yaptığı şeyden yediği lokmadan daha şer bir lokma yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 12. Ayet-i Kerimesinde اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُوا Sizden birisi ölmüş, ölmüş müslüman kardeşinin etini yemek ister mi? Tiksindiniz değil mi buyurarak? Allah Azze ve Celle gıybet meselesinin aslında hiç de vahsi de alınmayacak, aksine çok büyük bir mesele olurduğunu, meselelerden bir tanesi olduğunu ayeti kelimesinde ve Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir az önce okuduğumuz hadislerde açıkça beyan ediyor. Allah hepimizi böyle bir şeyden korusun kardeşlerim. Eğer diyor o bildiği şeyleri söylerse ne yapmış olur? Gıybet ötmüş olur. bilmediği şeyleri veya onun yapmamış olduğu şeyleri söylerse yalan söylemiş ya da ona iftira etmiş olur. Şeyin manası da、e, zaten gıybetin manası da budur. Mesela gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam etedrûne mel gıybetu gıybet nedir bilir misiniz diye soruyor dediler ki Allah ve Resulü en iyi bilendir zikruke akâta bima yekrah Kardeşinin duyduğu zaman hoşuna gitmediğin gitmeyen söz işte onun adı gıybettir. Mesela Ayşe anaımız diyor ki Ey Allahın Rasulu, biz diyor onda olanı söylüyoruz, başka bir şey söylemiyoruz ki. Zaten bunun adı gıybettir diyor. Onda olmayan şeyi söylersen bu yalandır, iftiradır buyuruyor Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 735, bunu da alalım. Bu da önemli bir rivayet kaybetti alakalı. 735. Cebir, cebirini yaptılar. Şöyle demişler: Sırlar, kavullar olacak. Adiyle selat bir beraberdik. Sonra sahipleri azap edilmekte olan iki mezarın başına geldi. Gelip şöyle demiş: Bunlar büyük bir günahtan ve imtihandan dolayı azap. Edi, edinmiyorlar. Bunlardan bir insanları bunlardan bir insanları kıymet ederdi. Yerine gelince ibdadan sakınma, sakınmazdı. Sızıntı ve sıçrantılardan korunmazdı. Sonra da sonra da salallahu aleyhi ve sellem bir veya iki yaş buçuk istedi. Onları kırdı. Sonra emredildi ve vurduların her şeyin <gülüyor> kadir üzerine dikildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu iki buçuk yaş kaldığı müddetçe bu ikisinin azapları hafifler. Evet Allah razı olsun. Evet kardeşlerim çok önemli bir rivayet. Diyor ki Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh. Bizler diyor Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem ile beraberdik ve diyor iki kabrin başına uğradık. Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki ki gayipten haber vererek bu ikisi diyor şu anda kabir azabı içerisindedir diyor. Kabir azabını、e, ispatlayan rivayetlerden bir tanesi. Ama diyor şu anda bu ikisi büyük bir şeyden dolayı azab edilmiyorlar, azab bulunmuyorlar. Ama diyor her ne kadar böyle olsa da bu gerçekten büyüktür diyor günah olarak. Birincisine gelince o diyor insanların gıybetini yapardı diyor. İkincisine gelince o da bevlinden yani idrarından sidiinden ne yapmazdı, kaçınmazdı. Yani üstüne başına sçırardı ama o hiç ne yapmazdı. Bundan dolayı herhangi bir rahatsızlık hissetmezdi. Demek ki bu ikisi neymiş? Kabir azabının sebeplerinden iki günah. Allah Rəsulü sənem böyle zikrediyor. Sonra Allah Rəsulü Salallahu aleyhi ve sənem iki tane yaş hurma çubuğu alıyor. İkisinin de üzerinde yaprakları olan, yani dikilmeye müsait Birisini bir, bir başına, diğer çubuğu da diğerinin başına dikiyor. Ve inşallah diyor bunlar kuru kaldığı müddetçe bu ikisinin azabının hafifletmesini ümit ederim veya hafifletir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim bir tanesinin yaptığı şey yani kabir azabına düçar olmasının sebeplerinden bahsediyor. Bir tanesi neymiş biraz önceki rivayette geçtiği gibi tamamen gıybetle meşgul olması insanların ayıbını araştırıp insanlara onu aktarması söylemesi bu bir ikincisi ise bevlinden dolayı bevlisi sıçramasından sidiğinden bevlinden ne yapmazdı sakınmazdı bu da onun için bir kabir azabı konumuna gelmiştir şimdi burada Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi Vessellem haber veriyor ve ümmetine olan şefkatinden ve merhametinden dolayı iki tane yaş çubuk、e, hurma çubuğu istiyor ve bunları birini bir başına diğerinde öbürünün başına dikiyor ve bunlar yaş kaldığı müttetçe kurmadığı müttetçe azaplarını hafifletirdir. Müslüman'da gelen bir rivayet var kardeşlerim konuyla alakalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben diyor azap olunan kabirde azap olunan iki kabre uğradım da ve onların diyor şefaat etme istemelerinden dolayı kendisine şefaat hakkı veriliyor. Ve diyor bu konuda iki tane çubuk istiyor ve onun şefaatine icabet ediliyor. Ve onun azabının ikisinin azabının、e, hafiflemesi için ne yapıyor? O çubuğu. Diktiği rivayete geliyor sahihi Müslim'de gelen civayette. Kardeşlerim birçok alim en iyisini Allah bilir. Bu davranışın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has ona özel bir davranış olduğunu ve bunun onun bir şefaati olduğunu söylüyor. Ve bugün birçok muzun yaptığı veya yapılan Müslümanların yaptığı işte kabillerin başına Bir ağaç dikme ve o ağacın yeşil kaldığı müddetçe onun azabının hafifletileceği inancı birçok alim bunun doğru olmadığını aslı olmadığını söylemişler. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hastır ona özeldir bu onun için bir şefaattir、e, sözünü söylemişlerdir. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet 736-7 öyle demiştir. Hamur bin El At bir buruk arkadaşıyla birlikte yürüyordu. Bu sırada ölmüş ve şişmiş bir kafirin yanına vardılar. Hamur şöyle dedi: "Vallahi değil, sizden birinin karnını, karnını doldurunca kadar şundan yemesi mübit etmek suretiyle Müslüman kardeşinin etini yemesinden daha halidir." Evet, yine bu rivayet de gösteriyor ki kardeşlerim sahabede. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği o kimselerde kendi öğrencilerine, kendi ashabına gıybetin ne kadar tehlikeli ve ne kadar tiksindirici bir mesele olduğunu anlatmak için onlar da böyle bir misal veriyor. Ki ölmüş ve şişmiş bir katırın yanından geçerek diyor ki sizden birinizin diyor karnını şununla doyurması, tıka basa doyurması Müslüman bir kardeşinin etini yiyerek doldurmasından olacaktır. çok daha hayırlıdır diyerek ne yapıyor? Bu gıybetin ne kadar da dehşet verici bir olay olduğunu görüyor. Yani bu kadar tiksindi verici veya zararından korktuğunuz bir şeyi siz kerih görüyorsunuz, tiksiniyorsunuz ki gıybet yaparak Müslüman kardeşinizin etini yemeniz bundan çok daha tiksindirici, bundan çok daha zarar verididir diyerek kendisi ashabına ne yapıyor? Bu gıybeti bu misalle görüyor. Anlatıyor Allah kendilerinden razı olsun. Evet 738 numaralı rivayetimiz babasının yanında çocuğun başını okşayan ve ona bereket duasında bulunan kişiyi Ubade Ubade bin El Warik bin Ubade bin S Samit Allah kendisine razı olsun şöyle demiştir: Ben genç bir çocukken babamla birlikte çıkmıştım. Yolda bir ihtiyar ile karşılaştık. İhtiyarın üzerinde bir hırka ve meafiri denilen Yemen işi bir elbise. Kölesinin üzerinde de bir hırka ve meafiri denilen Yemen işi bir elbise vardı. Ben amcacıyım. Neden şu elbiseyi körene verip onun üzerindeki hırkayı sen almıyorsun? Böylece senin üzerinde iki hırka olur. Ama onun üzerinde de bir elbise olur dedim. Bunun üzerine babama dönüp Bu senin oğlun mu diye sordu. Babam evet benim oğlum dedi. İlk diğer başımı okşayip Allah sana bereket versin. Allah Resulü salallahu aleyhi ve sellemi onlara kölelerinize yediğinizden yedirin, yiğidinizden yiğidirin diye buyururken dinlediğime şahit gelirim. Ey kardeşimin oğlu, dünya malının gitmesi bana ahiret malının sevabının gitmesinden daha hoş gelir dedi. Babama. Ey babacığım, bu kişi kim diye sordun? Baba, Ebu'l Yeser Ka'ab bin Amir cevabını verdi. Evet. Kardeşlerim,、e, rivayete baktığımızda İmam Bukhar Rahim'i olan bab başlığı olarak bir çocuğun babasının yanında olduğu halde başını okşama ve ona bereket duası、e, yapmakla alakalı hadisi、e, rivayeti zikrediyor.、Ki、burada gelen rivayette, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle e, e, hadislerine de bakıldığımız zaman çocukların geçimini sağlama, onların giyimi, kuşamı, yemekleriyle alakalı nafakalarını、e, gidermeyle alakalı、e, rivayet. Evet 739'u okuyalım kardeşlerim. Müslümanların birbirlerine sevgi bağlılığı. Mukaye Muhammed bin Ziyad'den rivayet edildiğine göre Muhammed şöyle demiştir. Sahade dönemine yetiştin. Onlar birbirlerine karşı sanki bir evde kendi aileleriyle berabermiş gibi davranılırdı. çoğu zamanlar onlardan birinin evine misafir gelirdi. Diğer komşusunun yemek tenceresi de ateş üzerinde pişiriliyordu. Misafir sahibi komşusunu bu tenceresi misafir miktarı için alır. Bundan haberdar haberi olmayan komşusu tencereye tenceresini arayarak tencereyi kim aldı diye <gülüyor> diye. Misafir sahibi komşusu. Onu biz misafirin üstüne aldık derdi. Tencere sahibi de Allah onun bereketini size versin. Der yahut buna engellet bir söz söylerdi. Bu kayı demişti ki Muhammed şöyle dedi. Ekmek pişirildiği zaman böyle yapardı. Aralarında kamıştan körülmüş duvardan başka engel yoktur. Kayı demişti ki ben bunu Muhammed bin Zeyt ve arkadaşlarına yetiştirdim. Evet, ilginç bir, bir rivayet kardeşlerim. ki sahabe zamanında birbirlerine karşı İslam ehlinin Müslümanların birbirlerine karşı olan samimiyetleri, yakın arkadaşlıkları, dostluklarının ne derece olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi ki sahabeler kardeşlerim hakikaten İslamı en üst düzeye de yaşamış insanlar çünkü hem Allah Azze ve Celle Kitabında hem de Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Sünnetinde hadislerinde Onları hakikaten ölmüştür. Bizlere onların iman ettiği gibi iman etmemiz emredilmiştir. Bakın gelen rivayetlerde iki komşu arasından sadece aralarında kamıştan veya ne bileyim o türden bir duvar var, örülmüş bir duvar. Yani aralarında pek bir şey yok. Bir tanesine misafir geliyor, belki de misafire ikram edecek hiçbir şey yok ve sanki kendi eviymiş gibi komşusunun evine giriyor... Ve ocakta bishen tencereyi alıp gelip misafirini ikram ediyor ve ev sahibinin bundan haberi yok. Ve adam geliyor bizim tencere nerede? Komşu diyor ki biz aldık misafirime ikram ettim. Öyle mi? Ne güzel Allah mübarek olsun diye bir de dua ediyor. Aynı şekilde ekmek yaparken de öyle diyor.、E、gidip bakkaldan ekmek alma durumu yok. Ne yapıyor? Kendisinde ekmek yok. komşusu ekmek yapmış, güzel güzel kokuları, hiç ona haber bile vermeden gidiyor, ekmeği alıyor, geliyor, adam veya diyor ki, ekmek nerede, ben aldım, öyle mi diyor, ne kadar güzel, hem seviniyor, hem dua ediyor, Allah sana mübarek kılsın diyor. Ve bunlar yaşanmış olaylar kardeşlerim. Yani burada, yani selefin, sahabenin yaşadığı olaylardır ki, Allah Azze ve Celle maalesef, günümüzde belki de hiç olmayan, Belki de olması gereken büyük hasletlerden bir tanesi, yani bırakın artık birilerinden bir şey almayı, artık maalesef misafirlik dediğimiz hak hukuk bile ne nedeysen kalmayacak kadar bitti kardeşlerim. Ki sahabeb görüyorsunuz, yani birbirlerine o kalan yakınlıkları, dostlukları, samimiyetleri, samimiyetleri o kadar ileri derece gelmiş ki. Allah Azze ve Celle inşallah hepimize böyle güzel kardeşlikler, güzel dostluklar nasip beylesin kardeşlerim. Ki bununla da insan seviniyor ve yani kendi yemeğinden, malından aldığı için seviniyor ve Allah mübarek kısın ve Allah razı olsun diyor. Ona ne yapıyor? Dua ediyor, ona dua da bulunuyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim inşallah. Evet, son rivayet okuyalım. Gerçekten çok güzel ki hakkında. Ayet indirmiş bir sahabe, Allah kendilerinden razı olsun. Yani öyle sahabeler var ki kardeşlerim, 740 yaptıkları şey dolayısıyla Allah Azze ve Celle kıyamete kadar okunacak ayet indiriyor. Düşünün bir Ayşe anımız, radıyallahu anha, Allah Rasulü sallamun pak zevcisi anımız, kendisini zira zina iftirasında bulunuyor, bulunuluyor ve Allah Azze ve Celle onu Ne yapıyor? Ayet indirerek temizle çıkartıyor. Käb bin Malik olayına bakın, gücü yettiği halde savaşa gitmiyor, ama o kadar çok pişman oluyor ki Allah Azze ve Celle hakkında ne yapıyor? Ayet indiriyor. Ta kıyamete kadar okunacak. İşte böyle bir sahabe, bakın başına neler geliyor. Evet, 740. Ev sahibinin bizzat kendisinin misafirine hizmet etmesi. Ebu Hüleyre radıyallahu anh, anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Açtığını şikayet ediyordu. Peygamber hanımlarına haber verdi. Gönderdi. Onlar bizde şundan başka verilecek bir şey yok dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu adamı kim ağırlayacak yahut kim misafir edecek buyurdu. Ensardan bir adam, ben dedim. Hemen onu evine götürüp hanımına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirine ikram et dedi. Hanımı ise çocukların yiyeceğinden başka bir yiyeceğim bir şeyimiz yok diye ...karşılık verdi... ...adam hanımına... ...yemeğe hazırla... ...lambaları yak... ...ve çocuklar... ...akşam yemeğini... ...istedikleri zaman... ...onları uyut dedi... ...hanım yemeği hazırladı... ...lambaları yaktı... ...ve çocukların... ...uyumasını... ...uyuttu... ...sonra... Kadıncağız kalkıp lambaları düzeltir gibi yaparak onu söndürdü. Ve misafir yemeğe yerken karı koca her ikisi de kendileri de yiyormuş gibi yaptılar. Misafire yiyorlarmış gibi kendilerini göstermeye başladılar. Böylece her iki ikisi geceyi aç kaldı. geçirdiler. Sabah olunca misafir ağırlayan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dün gece sen ve eşinin hareketinden Allah memnun oldu ve şu ayeti indirdi. Kendileri ihtiyat içinde Olsalar bile kardeşinin kendilerine tercih eder ederler. Kimde nefsini <gülüyor> hırslı <ve> cimrilinden <gülüyor> konursa <gülüyor> konursa, <gülüyor> konursa konursa. İşte bunlar azaptan kurtulanlardır. Açmış dövresi dokununca ay. Evet, kardeşlerim belki de daha önce duyduğunuz okuduğunuz bir rivayet. Allah Azze ve Celle bu sahabenin yaptığı davranışa binaen ayeti keremesini indiriyor. Olay şöyle gerçekleşir: bir adam geliyor, aç ve tabii bu adamın yedirilmesi misafir edilmesi gerekir ve önce Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem bu misafiri Gelen misafiri hiç kimseye havale etmeden önce hemen kendisi devreye giriyor ve hemen birilerini gönderip Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sselemin hanımlarının evlerinde bir şey vardı mı diyor soruyor. Bakın Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sselemin evinde sudan başka hiçbir şey yok kardeşler. Ne bir yiyecek var, ne bir ekmek var, ne bir yemek var. Sadece su var. İkram edecek, ne kendileri yiyebilecek, ne de misafire ikram edebilecek hiçbir şey yok. Sonra diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam, bu kimseyi kim misafir eder? Gelen bir rivayette kim bunu misafir ederse Allah ona merhamet etsin diyor. En sardan bir adam kalkıyor. Ey Allahın Rasulü, ben ederim diyor ve eve gidiyor. Misafirini alıp diyor ki hanımına ey hanım bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin misafiridir. Ona ikramda bulun. Kadıncağız diyor ki vallahi evimizde çocuklara yetecek kadar anca yemek var. Başka hiçbir şey yok diyor. Yani bırakın anne babayı yemeği sadece çocukların yiyebileceği kadar çocuklara yetecek kadar yemek var. Anne babalarına da normalde yok. Yani ev sahibine de yemek yok. Sadece çocukların yiyebileceği az bir yemek var. Bunun üzerine tabii misafir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin misafiri. Kim bu misafire、e, ziyalet yani yedirir içerir onu misafir ederse Allah ona merhamet etsin duası var. Adam diyor ki bunun üzerine diyor ki sen yemeği yap. Ondan sonra o kandili yak. Ve çocuklar acıkınca da çocukları uyut diyor. Bunun üzerine kadıncağız yemeği hazırlıyor. Ve kandili lambayı getiriyor. Çocukları uyutuyor. Sonra kalkıp sanki lambayı yakmak istermiş gibi yapıp lambayı söndürüyor. Ortalık karanlıyor. Zifiri karanlık. Kimse kimseyi görmüyor. O esnada kadın yemeği getirmiş. Ve misafiriyle birlikte... Sofraya oturuyor. Tabi misafir önünde yemeği görüyor. Başlıyor yemeği yemeye. Ama yemek sadece misafire olduğu için ev sahipleri bundan ne yapmıyor? Bir lokma dahi almayıp kendi nasiplerini de misafire ikram ediyorlar. Sonra sabah olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve karısı kocası için Muhakkak ki diyor bugün sizin dün gece sizin yaptığınız fiilden dolayı Allah güldü. Allah'ın diyor bu çok hoşuna gitti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Haşır suresi 9. ayeti kerimesini indiriyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle kendileri ihtiyaç içinde dahi olsalar onları kendilerinden önce tutarlar. Kim nefsinin tutarlar? Mal hırsından dolayı korunursa işte asıl kurtuluşa erenler bunlardır ayeti kerimesini indiriyor Allah Azze ve Celle. İşte asıl kurtuluşa erenler, asıl ebedi hayatı girenler, tercih edenler o kurtuluşa erenler işte bunlardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim yani düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salih bir zevce dünya saadetindendir diyor. Bakın evde hiçbir şey olmadığı halde sadece çocuklarına yiyecek olduğu halde yiyebileceği bir parça ekmek olduğu halde sırf Allah Resulü aleyhisselamın misafiridir onun emridir diye bu saliha kadın Allah kendisinden razı olsun sırf kocasına itaatten dolayı ne yapıyor o misafirini yapıyor. ziyafetini ikram ediyor. Yani bugün hangi kadın yapar? Allah hepimize hayır versin inşallah kardeşlerim. Ve burada bir de misafirin hissini, onun duygularını anlama vardır kardeşlerim. Eğer böyle yapmasalardı belki de misafir ne yapmayacaktı? O yemeğe elini sürmeyecekti. Çünkü sadece kendilerine yetecek kadar veya çocuklarına yetecek kadar yemek vardı. Ama onlar ayeti kerimede de geçtiği gibi orada kendi nefislerine o Müslümanı misafiri ikram ediyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de duasına Allah merhamet etsin duasına mazhar oluyor ve kıyamete kadar okunacak bu ayeti kerimesini indiriyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah azze ve celle bizlere onların ahlakıyla Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Neden olmasın? Onlar başarmışsa ki hayatlarında cennetle müjdelenmişse ve bizim için onların imanı, onların yaşantısı bizim için en güzel örnek ise biz neden yapamayalım kardeşlerim? Allah Azze ve Celle onu yapabilme imanı ve kudreti bizlere nasip eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan sakınmayın. Hepimize nasibeylesin Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasibeyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem âhirette iyilik güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Yarabbi bizden nefislerimizce çok zulmettik ve günahları senden başka kimse bağışlayamaz. 私たちのお話を聞いてくれているのは、あなたのお話を聞いてす。れているのは、あなたのお話を聞いてくださいる。